kin besleyip buğz etmesin. Onda hoşlanmayacağı huylar varsa da, memnun olacağı huyları da vardır. Hadis 278 Amr ibni Ahvas el-Cüşemî Allah ondan razı olsun. Veda hacında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlediğini, Allah'a hamdü senâ edip, halka öğüt ve nasihat verdikten sonra,